Ahmet Ergenç'ten Filistin Notları. Evet açık radyo ve açık dergi programı yeni yayımız yeni köşemiz Filistin Notları Ahmet Ergenç'e bağlandık yazar ve çevirmen dostumuz şu anda Ramallah'tan telefonla evet. bağlandı bize merhaba Ahmet. Merhaba, Selamlar Rahmet. Nasılsın? Ee, e, merhaba sana da. Ee, şeytiniz, yedin, orada. Yani <gülüyor> çok zor bu soruyu <gülüyor> cevaplamak. Biz senin gördüklerini merak evet, ediyoruz. Evet. Belki başka bir şey tahayyül evet, edebiliriz diye. Takip ediyorum. evet. evet. Ee, yani ben de e, ilk önce dünyanın yerine buradan iyi olduğunu anlatayım. O adam nereden çıktı demesinler. Tamam. Hı hı. Ee, şimdi ben ilk e, iki yıl önce buraya geldim. Silif Sinif. Bir akademik e, araştırma programı için. Bu program şöyle bir şey. Yani e, akademisyen değişik programı bir şey. <gülüyor> e, İstanbul'dan bazı araştırmacılar e, Hristin'de geliyor. Hristin'deki, e, bir Üniversite'deki araştırmacılar da İstanbul'a gidiyor. Bu <gülüyor> işte karşılıklı e, etkileşimi arttırmak, geliştirmek için tasarlanmış bir şey. Evet. E, benim burada ikinci gelişim. E, İlk kez şimdi gayet çok ceninde vakit geçirdim ama hı hı. Yani şimdi daha çok Ramazan haftalarında geçireceğim. Evet. Ee, bu da yapmaya çalıştığım şey de aşağı yukarı şöyle bir şey yani bu etkileşiyi biraz daha fiziksel bir yere için İstanbul'da yani beceremiyorsak bir istin kültür günleri gibi bir şey organize edeceğiz üniversiteyle Neyse. bağlantılı hı hı. olarak. Haha evet yani ee, o kültür evet. iletişim. Ortoduk, Orta Doğu araştırma merkezi var, Kadılar'a bağlı. Hı hı. Orada bir şey yapmaya çalışacak Onun için bize beramallah diyeyim daha çok. Yani burada simciler, e, müzisyenler, çabuk sanatçılar, yazarlar, e, ne yapıyor, metinleri ne falan, biraz e, onu araştırmaya, bulmaya çalışıyorum. Evet. Eğer çok halledebilir ve iki ay içinde falan İstanbul'da birkaç günlük bir olacak. Evet ve bu iki ay süresince de aslında haftalık olarak senden notlarını duyuyor olacağız gelişmine de böylece evet. takip evet, ediyor. Yani bu şey, şey bu ikiler son derece yani kişisel notlar bir yandan hı hı. çok böyle şey büyük e, siyasi çizimler yapmayacağım hani gördüğüm şeyleri birer not olarak size aktarmaya çalışıyorum. Tamam duyalım istersen evet, bu, neler evet. oldu. Şöyle başlayayım mutlara. Yani bence bu buraya gelme yol, yani yolculuk hikayeleri hep bir şey önemlidir yani. Çünkü bir yerden bir yere gitmek hep bir böyle başka bir anlam taşır. Hı hı. Şimdi ben yani televizyon, tabii televizyon hikayesi, felsefi taraftan geçilmek için televizyon önce Kudüs'e sonra Ramallah'a gelmek gerekiyor. Şimdi burada da yaşadıklarım aslında felsefi doğrultulukları ee, özetleyecek bir fakçayi e, varım diyorum. Şimdi eğer Filistin'den e, Kudüs'e giderseniz, e, o yolda üzerinde e, hiçbir sorun vermezsiniz böyle. E, son derece e, şey e, lüks yollar vardır, e, arabalar büstü, binalar müstü falan filan. Çünkü orası e, tamamen e, işte İsrail yönetiminin elinde olan bir bölgedir. Evet. Ama e, Kudüs'e geldiğinizde işler değişiyor. E, orada e, başta bir yüzle karşılaşıyorsunuz. Kudüs'te Kudüs'te otlatmayı her türlü şeyi var. Eksimliği vardı, ama yine de İsrail'in elinde. Neyse çok uzatmayayım. Kudüs'ten Ramallah gelmek bir daha da bir şey, mailler bir şey. Böyle yani neler gider, Kudüs'e gider şeyde. Sadıste ben gayri ihtiyari şey oldum. Acaba Ramallah nasıl gider? Bir soru attım ama bu soru ortalığa böyle bir bomba gibi düştü. Hı. Çünkü yani oradaki insanların için Ramallah e, çok korkutucu bir ve Ramallah bütün insan da korkutucu bir insan olmalı. Bunun üzerine küçük bir tartışma çıktı ve beni bir şekilde e, Kudüs'ün e, Müslüman bölgesinde e, bir şekilde olmuştan böyle e, atar gibi bırakır gibi bırakıp gittiler. Hiçbir açık olmadan. İnmen yani, gereken de erken yerde yani? gibi. Efendim? İnmen gerekenden erken yerde yani aslında. Hayır hayır doğru dedim ama yani o soruyu sorduktan sonraki 10 dakika bayağı bir şeydi yani. Hı -hı. Şey, baskı mekanizmasını havada gayet hissettim. Hı -hı. Ee, yani küçük bir konuşmaya yapmaya çalıştım bana ee, şey böyle cevap veren bir ama çok şeyler bu konuda çok netler. Ama şimdi Sağ tarafıda şu diye, yani ile e, sadece böyle bir saat falan. Eğer hızlara bakılıyorsa 45 dakika. Hı hı. Yani arada çok e, şey e, küçük bir e, mesafe var ama akciğer mesafesi inanılmaz bir şey yani. Doğrusu. Peki e, işte Kudüs'ten Ramallah gelmeye başladım. E, Ramallah kısmında. Ee, Haklı şimdi anlatmam lazım çünkü daha sonra programlarda herhalde e, tekrar etmeyeceğim. E, şu da bana hemen hani, bir not olarak e, şey geliyor, anlam geliyor. E, Kudüs'ten e, sonrası yani Ramallah bölgesi, e, şey Filistin bölgesi değil, Ramallah yolu e, her mevkıse e, çok kötü yollardadı. Yani bakımsız yollardadı ve Kudüs'ten e, buraya geldiği notu Hepsi en az 5000 falan. Hmm. Evet. Yani bu bir e, benim anlamdemi. Yani ta taşkın da şöyle bir e, kullanılan e, şey e, metotlardan bile. Yani arabaların yenilenmesi izin vermiyorlar, otobarların yenilenmesi izin vermiyorlar. Yani e, herhangi bir yenileme işlemi için e, şeyden izin almanız gerekiyor. E, İsrail yetkililerde onlardan bir izin vermiyor. Evet. evet. Yo işte sağtoldu bozulan, yıkılan evler falan içinde geçerli. Bu da bir yine bir, bir politikası gibi iş görüyor burada. Evet. Peki Ahmet Ramallah'ta yani, neler oldu? Manzara gibi falan bir tuhaf. Evet. evet çok çok net bir aydın var bu konuda. Evet, tamam. Bir devlet politikası evet. olduğu çok aya, ayan beyan anlattıklarından. Şimdi süre hızla ilerliyor aslında. Ramallah'ta neler evet. oldu? İstersen onu duyalım. Sonra bakalım kitap evet. önerileri de vardı, onu da alabilecek miyiz bu? akşam keyinde. Tamam. Eee tarafında yani bir burası Ramal yani eee şehrozun bildiği buranın şey kültür yani merkezi. Hı hı. E, yani diğer Eee yani diğer şehirlerin şehirlerine fark olarak burada e, gayet e, şey e, canlı bir e, kültürel hayat var. Hı hı. E, yani konserler devam ediyor, e, filmler devam ediyor, i̇şte, e, bir tiyatro var, eee gezaye var. Hı -hı. yani herhangi bir şey Batı şehrinden farklı bir hayat devam ediyor şu anda benim anladım burdum yani herhangi bir özel bir şey de yok, havada, özel bir gerilim de yok yani kendi yüzü Ramallah aklıyı boşaldıktan sonra bu gerilim birdenbire dağılıyor Hı -hı. Ben de yani Ramallah açıkçası bu bir geldiğimde biraz romantik bir şey gibi olurdu ama böyle bir ee, yani ilk okuduğuna girdiğim ondan itibaren böyle çok e, yani, ilk etki bir yere kavuşmuş diye bir şey işte, kapıldım. E, çünkü burada insanların e, bakışları, soruşları, halleri e, yani İsrail e, bölgesinde olduğundan çok daha farklı. Çünkü yani insanları çok daha e, açık bir bölge e, kabul ediyorlar. Hı hı. E, bir de yani bir şekilde e, Türkiye'den gelmiş olmak burada bir, e, şey, e, e, bir şey, altı bir şeyde kredi yapıyor insanlara. Kredi Bunun, yani. Bunu daha sonra açıklayabiliriz. Tamam. Yani. <gülüyor> Tamamdır sonra konuşuruz. Evet sonra açıklayabiliriz. Yani e, Türkiye kredi. Hı hı. E, şimdi de, burada burada isen e, yani e, ilk hafta da hastalıkla geçtik kredide. Şimdi hı hı. E, evde e, vakit geçirip e, biraz araştırma yapmak iyi bir izin şansım oldu. Hı hı. E, şimdi de, e, yeni bir kinsiydiyiz ama yani sesini, sesini, e, bir şekilde başka bir yerden görmek, anlamak isteyenler için e, bu hafta gördüm Elyeh bir Diwan Intervention diye bir kinsiydi var. Hı hı. Evet. E, yani o e, çok, çok çok iyi bir kinsiydi. Yani Çoğu Filistin de eee orada bir yol yine. yine şimdi Fransızca dilinde Profesör Ergin. bir şey ee, Rusya'nın buradan Hı -hı. Ee, yani eee meselesini sadece... bir e, gibi e, anlama e, eğilimi var. Eee meselesini çok iyi bilen adam ama burada e, Rusyanlar da e, Gayet yıllardır, yıllardır yaşıyor. Onlar bir mücadele bir takipte. Evet. Hatta tam Allah'ta çok eski Hristiyan okulları hala işler ve burada Hristiyanlar Müslümanlar gayet barış içerisinde geçiyorlar. Evet. Bir yaştan da önemli. Yani siz çocuklarınızı arardı. Diyelim diğerinde Nota Şartlısı'nın çok güzel bir şeyi var. Aykırtası da oyun duyuyor. Biraz araç ileriyle yorumlamış. Hı hı. Ee, tamam. Bir de son olarak e, yani e, Türkiye'den bir şey söyleyeyim aslında. Belki daha önce bahsetmişsinizdir de. E, yani burada ben e, kitapları araba araştırırken bizde biz, biz yayınlarının biraz atakta olduğunu gördüm. Haberli aslında belki. Bir e, de Leyla Halit bir yazarına bakmışlardı. Ve bayağı iyi görünüyor. Onun dışında benim burada İngilizce'ni bulduğum bir şeyin çevrilmiş olduğunu gördüm. Ben size Cevap yazıyor diye bir kitap. Gazze'de genç yazarlardan kısa öyküler alt başlığı yayınlanmış. O yeni bir şey. E, en son bu Gazze saldırısından sonra yapılmış bir şey. İsm, i̇smini bir daha Gerçekten söylesene bu, Ahmet bizlere. Ama faydalı olurmuş. İsm, başlarını bir daha aktarabilir misin bu arada? Gazze cevap yazıyor. İntifade yayınlanmış. Gazze cevap yazıyor. Peki Ahmet evet. süremizin sonuna geldik. istediğin gibi şimdi Nataşı Atlas'tan bir parça. Haftaya bekliyoruz Yok. tekrar raporu. Teşekkür ederiz. Sağolunca hoşçakalın. Sen de hoşçakalın. Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı. Yeni bir bölüme başladık. Yani biraz telefon hattından ötürü kalit ses kalitesi düşük bir yayın olacak evet, gibi anlamak ama. Anlamak biraz güç ama yine de sanıyoruz anlaşıldı. Kuvvetlidir, Hı -hı. kuvvetli bir mevzu aslında işte şey Kudüs'ten Ramallah'a giden yolu anlattı. Yazar Hı -hı. ve çevirmen Ahmet Ergenç bize bundan böyle iki ay boyunca o Filistin notlarını aktaracak olan bu yollarda yolların durumu ve yollarda başına gelenleri anlattı. E, tabii Sonrasında, ki politik altyapısından bahsetti. Evet, Divine Intervention filmi ve en sonunda Gazze cevap veriyor. Değerleme Öykü Kitabı, genç Filistinli yazarlarının Öykü Kitabı'ndan da bahsetti. İntifada yayınlarından Çıkan ufak bir özetini yapmış oldum sizlere. Evet açık delgi devam edecek.